Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al ordu Merhaba, ben Derya Tolgay. Bugün programı yalnız sunuyorum ama İki konuğum var Adalar'dan. Ee, konumuzda tam Açık Radyo dinleyicilerini çok ilgilendiren bir konu. Ee, konuklarım Volkan Narcı ve e, Selço Ekşiyan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ Hoş olun. Bulduk, sağ olun. Ee, Volkan Bey, e, kısaca e, sizi tanıtayım dinleyicilerimize. E, Adalar Denizle Yaşam ve Spor Kulübü Derneği Başkanısınız... Esasda bir sürü başkanlıklarınız daha evet, var ama evet. kestirmeden bir de adalar kent konseyinde e, denizle, denizle yaşam, yaşam koruma çalışmak. Çalışmak. Evet e, Selcuğ Bey de dört e, yaşından bir adada evet. e, e, deniz sevdalısı deniz diyelim. sevdalısınız. Her ikiniz de Marmara'da hayat var şimdilik. Adında Bilmek bir ki. e, kitabınız var ama bu sergi Ateşi kitabı Bilgenle esasında. Ateşi Virgen beraber bir sergiydi, evet. E, evet, e, şimdi bugün e, dinleyicilerimize aktaracağımız konu Türkiye'de ilk kez yapılan bir çalışmadan e, bahsedeceğiz ve bunların içinde sizler varsınız, öncülük ettiniz. Bilim adamları ile yaptığınız bu e, çalışmalar özellikle son yıllarda Adalarda artan inşaatların Marmara Denizi'nde nasıl bir hızlı ölüme götürüyor bir cins onun tespiti gibi yaptıklarınız. Bunların görsel kayıtlarını da aldınız. Marmara Denizi'ndeki bu ekosistemin en önemli parçalarından biri ise mercanlar. İnsan yaşamı olmayan Yassada ve Sivra'da, ...diyecektim ama birden yassada deyince insan yaşamı <gülüyor> başka bir yaşam olmaya başladı şimdi orada. Eskiden beton, Beton ve iş makinelerinin varlığıyla olan bir yaşam. Neyse uzatmayayım. Yasada ve Sivri, Sivra'da açıklarında görülen son mercan konarileri... ...özellikle inşaat atıklarıyla yok olma tehlikesinin ötesine geçip neredeyse ölmeye başladılar. Su çekimlerinde bunu net bir şekilde gözlemlediniz... Ee, ...esasında kaç senedir su altındaki yaşamla ilgilisiniz adalarda? Su küçün söz büyüğün diye ben Sergi <gülüyor> abiye söz veriyorum. Şimdi bakın ben e, klasik olacak ama ben çok yıldır dalıyorum. Yani Hı. net olarak söylerseniz 73 yılından beri tüplü dalış yapıyorum. Şimdi böyle olunca da mukayese edebilme şansım var. Ben bunu hiç mukayese edeceğimi tahmin bile etmezdim. Hep böyle denizin hep mukayese edilmeyecek kadar aynı kalacağını zannederken baktım ki durum kötüye gidiyor. Ve oturup eskiden e, gördüklerimi e, hatırlamaya çalıştıkça burası nasıl değişmiş, burası nasıldı, ne oldu, nasıldı, ne oldu diye diye her yıl daha da kötüleştiğini maalesef Gördüm. Şimdi bana sorarsanız işte yani mevkii denizde olsak şu anda ben size şu altımızda ne vardı da şimdi ne yok söyleyebilirim. Tabii bu maalesef karada olduğumuz için onu anlatamayacağım size ama çok büyük değişiklikler oldu. Ve eskiden maalesef görüntüleme teknikleri bizde mevcut değildi yani bende yoktu. Çok nadir birkaç kişi de vardı birkaç kayıt var arkadaşlarımızın çektiği beraber olduğumuz ama onlar da hep 3 dakikalık maalesef şimdiki gibi görüntüleme teknikleri 70'li yıllarda olsaydı ben müthiş bir arşivim hmm. olurdu arşiv sadece şu anda beynimde evet daha iyi bizde gözlemlerdik sizin de mi böyle Naci Bey gözleminiz kesinlikle tabi yani bizde neticede e, son 5 yıldır tamamen ben orada yaşıyorum ama bütün çocukluğumuz 70 yıldır ailem orada evet. e, yazları ben geliyordum okuldan dolayı Okul mokul bittikten sonra işte adaya geldik. Çocukluğumuzdan beri yüzüyoruz. Nereden baksanız 35 yıldır biz de suyla <gülüyor> aşırı neşiriz o bölgelerde. E Tabii her şeyi görebiliyorsunuz. Hissedebiliyorsunuz. Yani sadece su altı değil, su üstü, insanlar, yaşam, hepimiz bunların farkındayız herhalde artık. Tabii değişim her zaman var da, var da bu değişimin ne yönde Değişmeyen olduğu çok tek şey çok değişim önemli. ama yönü... Tabii ki. Yani bu durumda siz inşa, inşaat öncesi halini... E, Yassı Ada'nın özellikle uh -huh. çok iyi gözlemlediniz. Tabii. Evet. E, bunu bizle paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü geçen hafta biz e, Sivra Adayı işledik. <gülüyor> çünkü şimdi Sivra Adayı imara açılmak uh -huh. üzere. Ve bu e, deneyimleri sizin e, bize aktarmanız lazım. Çünkü bir geçmişi bize e, biraz e, ayrıntılarıyla anlatırsanız bir de bugünkü halini dinleyicilerimize aktaralım. Aradaki farkı sen abi, şey ya Ben yani şahsi düşüncem olarak şöyle düşünüyorum. Bakın bunlar şu anda çok gündemde. Ama bir on yıl önce, yirmi yıl önce yasa da boşaltıldığı zaman hiç kimse orayla ilgilenmedi. Oradaki inşaatların içerisindeki yapılar sıfır her şey. Bunu giden herkes bilir orada. Eskiden açıktı herkese. Hı hı. Top sahasından basket sahasına ...emayelere kadar her şey duruyordu ve bunlar talan edilirken hiç kimse aslında ortada yoktu. Sonra maalesef aslında çok gerekli olmayan bir inşaat başladı. Ve inşaat aşamasında bir anda da üstündeki bitki örtüsüyle ilgili biz ilgilenmeye başladık. Orada var olan kültürel miraslar vardı. Daha önceden kilise ya da şapel olduğu düşünülüyor. Onlarla mesela ilgilenilmedi. Yani takıldık bitki örtüsüne. Çok önemli bu tartışılmaz bir şey ama... Maki, yani Türkiye'nin zaten her yerinde olan doğal bir şey. Burada başka önemli bir nüans var. Ne nüans var? Oksijen kaynağımızın %60 ila %80 oranı, %70 oranındaki e, kaynak denizler. Yani denizlerdeki planktonlar sayesinde biz oksijen kaynağımızın büyük bir çoğunluğunu elde ediyoruz. Ve inşaat sürecinde adanın büyütülmesi aşamasında atılan bütün harfiyatlar ve orada dökülen bütün... Toprak, Bu su altını yok ettiniz. Yani siz belki bitki örtüsünü tekrardan koyabilirsiniz. Tekrardan istediğiniz ağacı yetiştirebilirsiniz. Kuşları alıp oraya koyabilirsiniz belki. Ama doğallığı bozmak. Yani bununla hiç tartışmıyoruz. Tabii ki hiç bozulmasın. Ama eski haliyle de korumak için kimse mücadele vermedi misal. Ama yapıldı. Çok da gereksiz bir şey oldu. Çok büyük devasa oraya gidilmeyecek belki. Hı -hı. Kullanılmayacak yine. Yine yapıldı. Ama su altına baktığınızda siz tamamını yok ettiniz ve bunu tekrardan yerine hiçbir şekilde koyma şansınız yok. Bunu tamam bilmiyorduk. Belki bir hata olarak gördük, yaptık, karşılıklı konuşmamız lazım. Şimdiki hareket önemli. Artık bunu biliyoruz. Yani neye zarar vereceğimizi, bir ikinci inşaat sürecinin başlamasında neye dikkat edip etmememiz gerektiğini, neye zarar verip vermeyeceğimizi artık biliyoruz. Ve bunu yine umursamadan yaparsak ...bu başka bir şey. Herkes hata yapabilir. Biliyor muyuz, bilmiyor muyuz? Şimdi, şimdi Sivra'da geldiği için sıra hani... Evet, oraya ...ne şimdi... kadarımız biliyor, ne kadarımız bilmiyor... ...ya da bilmemezliğe geliyor. <gülüyor> şimdi biraz önce... ...hani... ...görünen taraf... ...adanın üstü, gözükmeyen... ...sualtı diye konuştuk ama... ...ekosistemde evet. esasında her varlığın... ...bir görevi var. Kesinlikle yani bir damla su da... ...aynı... Bir, o, o, bir sivri da, sineğin bile var, varlık sebebi var. Ekosistem yani. yani bunu üstüne ayrı altına ayrı değerlendirme şansımız Değil. zaten yok. Yani canlı ile cansızın beraberliği ile bir sistem doğru. yani ekosistem zaten bahsettiğimiz sistem. Şimdi biraz da bu neler yaptığınızı isterseniz Hı -hı. anlatın. Çünkü Türkiye'de ilk diye bir şey açılışı yaptık. Bu ilki sizden dinleyelim. Ben ilk hareket noktamızı biraz önceki konuştuğunuz konuydu zaten. Yani yasaada da ölen toprak üzerlerine toprak akması, toprak çamur akması sebebiyle havasızlıktan ölen bu Evniserla Cavolini Latince ismi olan mercanların aynıları Sibirada da var. Ve Sibirada da istikbalde inşaat gözüküyor düşüncesiyle üniversiteden doçent arkadaşlarımız, bilim adamlı arkadaşlarımızla dalışlarımız devamlı oluyor. Zaten onlarla beraber tespit ettik. Ben şimdi bilim adamı değilim. Ben gözlemciyim. Ama bilim adamı gibi konuşmak istemiyorum ama onların sayesinde çok şey öğrendim. Eskiden yanından geçip ilgilenmediğim konularla. Şimdi ilgileniyorum artık. Şimdi bu hareket noktası da 2015 Ekim ayında gidip ee, bu mercanların üzerine akmış olan toprağın zararlarını görünce e, özellikle Eda Hocam, Eda Topçu loçent arkadaşımız İstanbul beraber Sitesi dalıyoruz. Evet, İstanbul Su Bilimleri Fakültesi. Fakültesi'nden olan. Yukarı çıktığında hüngür hüngür ağlıyordu. Çünkü onların yani çocukluğunu biliyordum ben senin derler ya. Onun gibi mercanları çok çok yıllardan beri takip ediyordu. Hı. Ve onların üzerine akan toprağın Çamurla havasızlıktan asfiksiyat dedikleri havasızlıktan öldüğünü görünce ve ben de bunları videoya çekince hatta ben elimle sallayınca üzerinden akan çıkan toprağa çamuru görmeliydiniz. Neyse çok üzüldüm. Pardon tabii. E, Buyurun. bu üzülme Buyurun. kısmına nokta yok. E, görmeliydiniz dediniz esasında e, gördüm epey e, gündemde. Eda evet, evet. e, yani, çok ağladı ya o gün. Hayır yani basında bu çok fazlaca görüntülerde görüntüler, yayınlandı. Evet. E, belki buradan e, bu görüntüleri izlemeyen dinleyicilerimize biz Facebook sayfasından da paylaşacağız Dünya Mirası Hı -hı. adaların. Hı -hı. Buradan bunları izlerlerse olayın vehametini çok daha Tabii. net görebilirler. Çünkü dediğiniz gibi oradaki görüntülerde gördüm ben mercanları elinizle kaldırıyorsunuz e, üzerinden bir toz bulutu Hı -hı. halinde Hı -hı. E, gidiyor ve hepsinin üstünde Evet. Aynısı tekrar olmasın diye ile ilgili Düşünceler meydana geldi Volkan çok kışkırttı Yani kışkırttı değil mi çok dürttü bu işleri <gülüyor> Gitti Eda'yla falan konuştu Benim aklım bana hayal gibi gelen bir şey Gerçek oldu Ben işin görüntüleme bölümündeyim Bana hep hayal geldi bunlar Ama hakikaten oldu Nasıl oldu e, Eda'lar bunun projesini yaptı Üniversite olarak. Ondan sonra bakanlıktan müsaade istendi. Bakanlıktan müsaade çok çabuk geldi. Tabi ortada bir Hı -hı. ada e, Volkan'ın derneği vardı. Sivil toplum evet. kuruluşu olarak başvurdular. Ve inanın bunu her yerde de söylemek zorundayım. Hı -hı. Doğrular doğru, yanlışlar yanlış. Evet, evet. Bakanlık çok çabuk bir cevap vererek müsaade verdi bu olaya. Çok güzel. Takdir ediyoruz. Olsunlar. Ondan sonra ne oldu? Başladık. Başlama ha, bu arada tabi Eda ve Noyan arkadaşımız, bunlar ikisi de doçentler, yurt dışında bunu yapmış olan acaba mercan transplantasyonu yani mercanların oradan ölmeden önce naklini düşünme, düşündük. Ne olacak bu? E, dedik ki, bunları burada ölecekler yüzde yüz. Bari yüzde on, yüzde yirmi ne kadar kurtarırsak, kurtarırız düşüncesiyle bu nakil projesi çıktı ve Eda'lar bu yurt dışındaki profesörler, hocalarla, üniversitelerle devamlı istişarede bulunarak yol yordam anlattılar onlara hocalar. Ve bize de anlatıldı. Ve Eylül'ün başında bu projeye başladık. Adım adım adım gidiyoruz. Süreler çok kısıtlı olmakla beraber aynı sizin programınızdaki gibi. Evet evet öyle aynı öyle. Sıkıştıra sıkıştırak her gün iki dalış dalış dalış dalış yapa yapa finale geldik sayılır. Bir kısmını kurtardık ama yetmez ama şimdilik diyebilirim. Peki bu tür çalışmalar daha önce nerelerde yapıldı? Şimdi Bilginiz dünyanın mi? farklı yerlerinde yapılıyor. yapılıyor. Ee, özellikle ama e, yani işte oranın su yapısı işte mercan çeşitliliği farklı. Yani bu türler özellikle... Yani biz tabii bunları İstanbul Üniversitesi'nin Fakültesinden Eda Yardımcı Doçent Eda e, Topçu tarafından bildiğimiz, onun bize öğrettiklerini söylüyoruz. Yanlış hmm. anlaşılmasın. Hmm. E, bu türler özellikle Avrupa ülkelerinde işte Akdeniz bölgelerinde 70 metreden başlayan türler. Dolayısıyla bunları diğer dünyadaki mercanlarla karıştırmak farklı olur çünkü oradaki yapı daha farklı. Özel bir mercanlar. Özel mercanlar endemik zaten. Akdeniz evet. endemi demesinin nedeni o sadece o bölgede yetişen. Hı hı. Ama nasıl olmuşsa bizim Marmara Denizimizde işte adalara gelerek 20 metreden başlayıp ...aşağı doğru 30-35'lere kadar bir kendilerine yuva edinmişler. Ekosistem açısından tabii ki çok yani Avrupa'da dünyada bunlar için milyonlarca dolar harcıyor insanlar. E i̇şte Kızıldeniz'e gittiğiniz zaman mercanları evet. gittim deyip milyonlarca euro veriyorsunuz. Orada doluşlar yapmaya çalışıyorlar. Yani <gülüyor> bizim burada <gülüyor> var etrafında çünkü balıklar açısından aynı, yuvalama anlamında aynı... ...üreme anlamında, e, deniz ekosisteminin evet. korunması, temizliği anlamında bir sürü e, ciddi faydaları var. Bunlar burada. Hani demin siz şey dediniz, kimler farkına varacak diye. Ee, Selçuk abi de o yüzden iyi deyindi, ben söyleyecektim, güzel oldu. Yani Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın, özellikle sürünleri genel müdürlüğünün bu kadar çabuk 15 gün içerisinde izin veriyor olması, bu farkındalığın işte aslında bazı yerlerde belki de iyi bir şey olduğunun, ...bir yapısı olmuş oluyor. Sonrasında da... işte Sürünler Fakültesi'nin dışında... ...Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden de... ...Noyan Hoca'nın, doçent Noyan Yılmaz'ın da... E, ...projeye katılması... E, hep, ...hep beraber herkes... ...işte gönüllüce onun dışında var yani... ...Doktor Ahmet Aya'nın var... ...Cezmi Can var, Ferhan Coşkun, Su ya ...herkes gönüllü. Burada hiç kimsenin bizim... ...ekonomik anlamda bir değerimiz olmadığı için... E, ...bir şeyler yapmaya çalışıyoruz... ...el birliğince... E, Zorlanıyoruz tabi bazı yerlerde. Çünkü hareket etmek... ...maliyet demek. İyi niyetle her şey... ...bir yere kadar gidiyor. Ee, Kaynağa ihtiyaç var. Öyle, tabii çünkü ki. bir dalış değil, iki dalış değil... ...üç dalış değil. Ki, günlerce git, gel, git, gel... ...sivri, ne evet. Büyük Büyükada... ...heybeli, sivri, ne andırız? Büyük Büyükada... ...heybeli. İki dalış günde... ...iş yani... ...tamam Allah'a şükür yapabildik. Ama... Bir de bunun korunması safası var. Bak, evet, sen söyleyecektin, sen onu evet. söyle istiyorsan. Evet. Biz bunu yaptık ettik çok güzel gördüğünüz size gösterdiğimiz görüntülerde mevcut. E, bu, bunların tam olarak tutun tutunmadığı ne kadar İki sürede? Sene İki sene takip ediyor. İki sene boyunca ismi. devam. Yani biz ilk 20 gün boyunca taşıma Hı -hı. oldu. 20, 20 gün sonrasında ölçümler oluyor. Yani bunlar 150 tane 200 tane hayvanı gittiniz oraya koyduğunuz bitmiyor. Her birini tek tek kaç santim? ...besleniyor mu, beslenmiyor mu... ...üzerinde e, ölüm var mı, yok mu... Evet. ...her yirmi günde bir buraya inip... ...bunları tekrar tekrar tek tek not alacağız... ...tek tek kayıt altına alacağız... ...ve e, bu bir bilimsel rapor haline gelecek... ...ama siz şimdi tamam bir çözüm bulduk... Yani, ...gereksiz bir çözüm de aslında... ...yani onların kendi yerlerinde kalıyor olması... ...çok daha önemli... ...maliyeti çok yüksek oldu... Evet, ...yani e, anlamı yok tamam biz gittik bir çözüm bulduk... ...yapıyoruz evet. birkaç tane işte... E, ...manyak bir araya geldi... Ee, ...ben de Arnavut olarak onları ikna ettim... ...sağ olsunlar, kırmadılar... <gülüyor> ...bir işe başladık... ...ama e, götürdük... ...peki tamam güzel, ektik oraya, her şey güzel... ...çok iyi proje, işte Türkiye'de ilk defa... ...Avrupa'da ilk evet. böyle değerli... ...e şimdi biz orayı korumadıktan sonra... ...bir anlamı yok... Bir ağ... Oraya bir gecede atıldığında Siz, siz e, bahsetmiştiniz e, Yapmadan önce Orada e, tam e, Ekim yaparken bulduğunuz ağları Tabi tabi tabi Yani, yani bu, neticede avcıya ağ mevcut bölge Yani bakın e, aslında daha büyük Bir handikap var orada problem şu e, İstanbul'un en büyük Doğalgaz bora hattı Botaş bora hattı adalardan geçer Ambarlı'dan girer e, Büyükada bu bizim ekim yaptığımız Neandros tavşan adasının arasından geçip Pendik'ten yukarı çıkar. Yasa der ki bu boru hattının 500 metre kuzeyle 500 metre güneyinde demirlemek, avcılık hmm. yapmak, balıkçılık yapmak, transfer yapmak her şey yasak. Çünkü bu e, arz güvenlik politikası gereği korunması gereken bir hat. ...bu patladığı anda... Bu, ...yani bu, bunun şeyi yok... ...ay biz ağaç ektik gibi bir durum söz konusu değil... Yani. ...Botaş Boru hattından bahsediyoruz... ...dediğiniz zaten konuştuğunuzda de hep bu konu. şey... ...yasalar var, yok da değil... Yasalar ...önemli var. olan yasaların nasıl uygulanmadığı... Yasalara, ...nasıl çiğnendiği... Yasalar, zaten yasalara uyanlar için var... ...Yasada'nın geldiği yani. durum da bu... ...burada bir yasalar vardı ama... E, ...hiçe sayıldı... ...şimdi sıra Sivra'da'ya geliyor... E, ...yani yasa var... İşte yani en azından burada şunu yapmamız gerekiyor. Yani bu hayvanları biz aldık buraya taşıdık bu bitkileri. Evet orada yeni bir ekosistem kurmaya çalışıyoruz. Ama burada bir botaj boru hattı da var. Ve burayı artık korumamız gerekiyor. Bize izin veren yine aynı bakanlığımız gerekli hassasiyeti düşüneceğini e, ümit ediyoruz bu konuda. E, Bakanlık dediğiniz müdürlüğü... çevre ve şehircilik Hayır e, Tarım pardon, pardon. Gıda ve Hayvancılık Gıda. Bakanlığı. Tamam. Sürünleri Genel Müdürlüğü tebliğ yaparak bu bölgede evet. kesinlikle tam bir koruma ama... Artı kime etkiliyor? Çevre şehirciliği etkiliyor. Artı kime etkiliyor? Orman suyu etkiliyor. Çünkü yani bir bakanlığı. koruma alanı yaratılması kime etkiliyor? Aynı şekilde Enerji Bakanlığı'nı. Çünkü Botaş boratlar. Yani aslında orası herkesin ortak bir koruma alanı yapmak zorunda olduğu bir yer. Bu kadar basit. Ve Çok basit bir örnek daha vereceğim. İşte bir e, hapishane daha var biliyorsunuz. E, bir bölgede. Ve oranın etrafındaki canlılığı... Çünkü kimse gitmiyor. Çünkü insan zarar vermiyor. Çünkü bizler oradan bir çıkar gözetmiyoruz. Orayı açsınlar bakalım biraz. Ne olacak orası da? Şu anda inanılmaz güzel. Biz hani Adalet Bakanlığı'na da yazdık bu konuda. Biz oraya gidip çalışma yapmak istiyoruz. Başımızda birileri olsun. İnelim Hı. bakalım, not edelim. Hani size en azından şunu söyleyelim. Bak korunmuş, böyle olmuş. Korursak ne olacağını söyleyebiliriz diye. Çok Umarız güzel. oradan da izin çıkar. Gider orada bir çalışma yapabiliriz. Su altı çalışması. Ama... Evet, size şimdi destek veren kurumlar var. Ee, Bunlar saydınız işte Gıda Tarım Bakanlığı, e, Balıkçılık Su e, hı hı. Ürünleri Genel Müdürlüğü, İstanbul Vali İstanbul Üniversitesi falan Val filan Vali yardımcımız falan. Ali Serdar Cehveroğlu evet. da yerinde şimdi, incelemelerde bulundu. Yani bu mercanların başına gelenler ekosistemin tahribatı e, bu planlar öncesinde bu kurumlarla yapılsa, görüş alınsa filan filan diye insan haliyle. Demek istiyor Hayaller. Ama biz hani hep kervan yolda <gülüyor> Misali Güzde ama misali. E, Şimdi biz yapılandan ders Almıyor muyuz? Almadık mı? Bakanlık acilen Hani e, iyi çok güzel size e, Bir Müsaade yol açtı bu, bu faydalı bir şey de Peki bu eldeki verileri Şimdi niye kullanmıyor? da için niye kullanmıyor? ...tekrar onun... ...daha doğrusu bu işler için... ...bu bir ÇED raporu vardır... ...bunun suyun üstü, suyun altı diye bir ayrımı var Hı -hı. mı... ...bilmiyorum... ...ekosistem deyince bir bütün e, bakıyoruz... ...ÇED buna bir bütün olarak bakıp da... ...bu <gülüyor> e, kurumlarla... ...birbirleriyle iletişim yapmadan... ...şimdi bu deneyleri... ...biz hiç ders almadan... ...ikincisine doğru yol alıyoruz... ...ısrarla, inatçılıkla... Hı -hı. ...ve e, kentsel dönüşüm... ...bizleri evinden etti... Şimdi buradaki inşaat canlıları evlerinden ediyor. Ya bedeli çok ağır. Maliyetleri de çok yüksek. Ee, siz nasıl görüyorsunuz bu konuyu? Ee, i̇kna edebilme şansımız var mı? Sivra'da için yetkilileri, bunları e, sizlerin anlatabilme imkanı var mı? Bu görüntüleri yol, yollayabiliyor musunuz Biz, tabii bu ki kurumlara? Şöyle, e, açıkçası oturup konuşmaktan yanayız. Hı -hı. Yani tabii. bilgi paylaştıkça değerli. Yazılar var, görsel basın, haberler oldukça bu konuyla ilgili e, çalışan arkadaşlarımız var. işte Gökhan Karakaç'ta basın danışmanlığını üretiyor projenin. E, herkes son derece e, açık ama nedense bir tek problem bir masada toplanamıyoruz. Bu e, toplanabilinse ve herkesin ortak çıkarı konusunda karar. Bir tarafın çıkarı değil ya da bir tarafın faydası değil. Herkesi düşünerek biri azalacak, biri hiç almayacak ama ...ortakta biz geleceğimizi burada kurmamız gerekiyor. Hani yaptım olduktan ziyade e, bilgiler burada, bizler buradayız. Elimizden geldiğince zaten çözüm odaklı e, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Gelecek için çalışıyoruz. Evet. E, yani bir araya gelmekten ziyade başka sorunlarla da uğraşıyoruz Şimdi bu son, sefer. Şimdi son, son bir dakikamız var. Hemen böyle çok kısacık söyleyebilir misiniz? Bu eldeki veriler ve bu, bu şekilde hızlı tahribata gidişte Marmara'yı adaları ne bekliyor? Su altı ne, Neyle mı? karşılaşabiliriz? Evet. Bu böyle Canınızın giderse. Sivri olması, Adanında. Oksijen kaybımız demek. Yani her, yani bırakın Marmara Denizi bir kere tek iç deniziniz. Yarın bugün Allah korusun savaş bile çıksa yapacağınız şey sizin burada besin kaynağınız demek Marmara. Yani herkesle sizin bütün ilişkileriniz bitse bile kendi halkınız belki buradan... ...besleyeceksiniz. O yüzden bu kadar... ...değerli bir yer. Yani atılacak her adımın... ...her konudan bakılması lazım. İnşaatsal anlamında etki, zarar... ...demin gelirken Sergi çok güzel bir şey söyledi. Eskiden yapılan inşaatlar da... ...her yönlü düşünülerek yapılıyordu. Adam ışığına bakıyordu, hava... ...akışına bakıyordu, rüzgarına göre bakıyordu. Bir şeyleri düşünülerek yapmak lazım. Yaptım olduktan ziyade... Biz konuşmaya, evet. paylaşmaya açığız. Verileri evet. ilgili kurumlarla paylaşacağız. Siz de ne olur takipçisi olun. Elbette. Ee, işimiz bu. Oradan ee, ise e, adasını batık. <gülüyor> Antik Zamanımız dönemden kalmadı. kalan e, deprem zamanda bin, e, binli senelerdi. Evet. Onu da Büyük konuşacaktık ]istan. ama vakit olmadı. Başka Aynen. bir zaman umarım. Aynen. Bugün konuklarımız Volkanlarcı ve Selço eşkiyendi. Çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Bize adaların pek de bilmediğimiz sualtı yaşamını, bu ekosistem sistemin hayatta kalma çabalarını konuştuk. Ee, bizi Dünya Mirası Adalar Facebook sayfamızdan takip edebilirsiniz. Konuştuğumuz konuların görsellerini, özellikle su altı çekimlerini izleyebilirsiniz. Üzülebilir ama her şeye rağmen vazgeçmeyen, çalışan insanların Umutlar. varlığını bilmek de iyi gelebilir. Teknik destek için Selahattin'e çok teşekkürler. Hoşçakalın Adalar hepimizin. Yunia mirası adalar. Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orç.